Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah. Şimdi Zulhicce 10 iç günler Zulhicce'nin fazileti ile ilgili sorular geldi. Biz bunu ile ilgili bayağı ders yaptık ama arkadaşlar ricettiler dediler kocam kısa olsun. Ee, kısa olsun anlaşılsın diye böyle sıralama ile ilgili 1'çi 3 diye Zulhicce'den ilgili ne yapacağız bu önemli günde? Evet, Zulhicce ayı önemli bir aydır. Allah Sübhanahu Teala bu ayı tazim etmiştir. Biz dedik ki "Vel fecri ve ayetinde fecir şurasında bu Zulhicce ile ilgilidir. Yani o "ve leylin odur. Ee, bu nedir? Anlamı gelir ki bu bu bu 10 gün Allah'ın en sevili günleridir. Hatta Ramazan'ın 10 son gününden Cün cün olarak daha hayırlıdır. Namazanın alimler demiş gecesi on son günün gecesi daha hayırlıdır. Demek ki bu on gün Allahu Teala'nın sene boyunda en faziletli cündür. Bu bu ayı biz 10 10 ilk Zulhicce ayını ki bugün içine girdik. Bugün cuma günü ayın biri. Bugün bin, e, bugün cuma e, Zulhicce'nin biridir. İftardan sonra ben bu konuşmayı yapıyorum Allah'ın izniyle. Senede 1400 32. senedir. Biz bu ayı nasıl karşılarız? Birincisi sadık bir tövbe. Sadık bir tövbe nedir? Tabir caiz ise sıfır kilometre. Hargiski silerip atarız. Bir format atarız. Sıfır kilometre Allahu u Teala'ya. Çünkü tövbe öncesini siler. Ne kadar günah yapmışsan halis Allah'a döndün. Ne oldu? Ne oldu? Sen sıfır kilometre tale. Ta Çünkü Allah Teala Nur Surasında 31. ayette diyor ve tövbe ile Allah'a cemi'en ey müminler l'allekum tufliun ey müminler diyor. Tövbe Allah Teala bütün meselelerinizden iflah olursunuz. İkincisi azimetle bu on günü yumruğunu masaya vuracaksın. Bu on günü ben değerlendireceğim diyeceksin. Ya Rabbi bismillah ya Allah yola düşeceksin. وَالَّجِئِنَا جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Ankavut surasında kim bize, bizimle, bizim yolumuzda cihad yapsa nefsiyle, her şeyiyle ne yapar? Biz onlara hidayet veririz. Sen böyle cihad yap, azimet yap, Allah subhanehu ve teala doğru yolu gösterir sana. Üçüncü mesele bu ka ka ka karşılamakla ilgili e Zülhicce'nin 10 ilk günlerini ne yapacaksan? Bütün mahsiyetlerden uzak olacaksın. En büyük mahsiyet nedir? Evde televizyondur. Fişini çekeceksin. Ne haber ne meber Haber istiyorsan, ya haber kanalları var da, radyosu var, e, internette haber sayfaları var, oradan bak. Çok önemli değil. Kes bütün şeyleri kes. Bütün günahları ne günahın var ise ondan uzak dur. İşte böyle durdun. Sen bu on günü Allah Teala senin nesip eder. Bu oncunun günün fazileti dedik çoktur. Çok faziletir, Allah yanında çok indi, yüksektir bu 10 günün. Birincisi Allah Teala dedi, kasem etti. وَالْفَجْرِ وَالَيَالٍ aşır. Budur alimler müfessirler hepsi dedi ki budur. İkincisi ayet-i tehat şurasında 28. ayete "Vayaskurusm vallahi fi ayamin maududatin ala ma razakhum min behimeti'n-an'am." budur جمهور ulama diyor bu, bu cündür üçüncü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerde ibadet ederdir. Cabir radıyallahu anh diyor ki Resulullah dedi ki "Fazlu ayami'd-dunya ayami'l-ashr." Bu dünyanın en faziletli cünü bu 10 gündür dedi. Bu oncunu hiç misli eşiti yoktur. Dediler ya Resulullah cihat da dedi. Evet cihat da yoktur dedi. Cihattan daha önemlidir bu oncun. Kardeş ayağına gelmiş bu oncun. Bismillah ya Allah sana yola düş. Ne yoluna? Otobana çık. Hangi otobana? Cennete giden sırat-ı müstakim yoluna çık. Kiminden hangi kafileye uyum? Teş kafile var orada. Fırkay-i Naciye. Onlar da kimdir? Resulullah ve onun sahabı ve etba'u tabi'in nedir Kafilesidir. O kafilen uzantısı bugüne kadar var, kıyamata kadar da var. Az çok yerine, zamanına göre değişilir. Dördüncü gün, bu gün o kadar faziletlidir içinde hac var, hacil akvar günü var. O da ne günüdür? Arafat günüdür. Bunun sonuncu günüdür ayın. O kadar faziletlidir. Bu da önemli gündür. Bu günde ne var daha faziletli? Nehir günüdür. Bu günde kurban kesilir, koyun kesilir, haciler hacde biz. Dışarıda olanlar, A Allah Nahr günü Allah'ın yanında en azim gündür. Nehir günü nedir? Beyram'ın birinci gündür. Haddiler kurban keser, biz de burada kurban keseriz. Bir de altıncı fazileti olan bu gün, bu günün fazileti olan nelerdir? Allah sub ıı, Subhanahu ve teala e, şey, alimlerimiz diyor ki, bu günde bütün ibadetler bir aradadır. Namaz, oruç, sadaka, hac hepsi bir arada toplandığı için bu ibadetlerin anası günüdür bu gün. Evet bu günün değerini bildikten sonra arkadaşlar bu günde ne yapacağız? Faziletli emel bu günde nedir? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. En, eh, bu cünde amel Allah'a en sevimlidir, cihattan daha sevimlidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Onun için bu günü kaçırmamamız lazım, bu on günü değerlendirmemiz lazım, çalışmamız lazım, bu on günde en güzel şeyleri yapmamız lazım. İyidir, amellere gelirken biz ne yapabiliriz bu on günde? Ona gelirken bu oncünde günde çok şeyleri yapabiliriz arkadaşlar. Uzun lafın kısası birincisi hac umre günüdür bu bu cünde edebilen gitsin haca gitsin umreye ki hacin mevsimidir. Umra da gitmeden önce olursun. Bu en şeydir fazilettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buhari Müslim'de geçtiği hadiste Umretun ilel umre keffare lima beynehuma vel haccil mebrur leyse lehu cezaun illel cenne ki umrenin arasındaki arasındaki küçük günahları siler atar. mabrur haccin kabul olunan haccının karşılığı ancak cennet olur. Onun için biz bu yapabilsek hac yaparız. İkinci oruç olmak. oruç olmak bu cünde en güzel ibadetlerden birisidir. Çünkü Resulullah diyor ki, Allah subhanahu teala kudüsü hadiste diyor ki, Kulli amel ibni Adam lehu illa son fe innehu li ve ana ucribihi, muttefakun aleyhi. Bütün ameller Kulun kendisi içindir, illa harc benim içindir, ben onun mücafat verir. İş Allah'a kalsa Allah Gafur rahimdir. Akram ul ke Sene bol bol karşılığında ne verir sene mücafat verir. Onu için So mu arafa? Resulullah diyor Müslüm'de So mu yağı arafa diyor bir senenin günahını siler atar. Onun için bu cünde. Sahabeden geldiği günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dokuz günü oruç olarmış. Ta beyram gününe kadar dokuz arafat gününe kadar bak işte muslimde geçiyor arafat gününe kadar oruç ol. O zaman bu dokuz günü biz oruçla geçirmemiz lazım. Oruç çok önemli ibadettir. Her şeyi oruçta riya yoktur. Allah için yapıyorsun bunu kimse bilmiyor oruç'un. Üçüncü namaz, namaz ibadetin özüdür, musulmanın kimliğidir, Mus müminin miracıdır. Allahu Teala yanına en yakul olan kul neyle olur? E, de olur. Onun için namaz şamboludur İslamiyet'in. Namaz, en güzel namazı ne yapacaksın? Camide cemaatten kılacaksın. Ondan sonra nafile namazları çok kılacaksın Bukhari'de geçtiği gibi Allah Teala diyor ki وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ bin بِالنَّوَافِلْ hatta اَحِبَّهُ Bir kulum o kadar nafile kılar, ben hatta onu severim. Allah seni sevdi, sen kurtardın. İşte namazımız bol kılmamız lazım. Bu namazlar nedir? Beş vakit namazın haricinde namazların sünnetlerini, ratibelerini kılmamız lazım. Laubali olmayalım, şeytan gelir diğer kılmayın. Bu bir. ikincisi. Zuhâ namazı, evvâbin namazı, kuşluk namazı, bunları kılacağız. Bunlar üçü aynandır. Kuşluk namazını kılacağız. E, e, sünnetler namaz, azanın arasında sünnet var, Ebdesten sonra namazlar var. Bunları hepsini biz bu 10 günde canlandırırım. Artık öğrendik, tadını aldık. İnan hiç bırakmak yoktur. Yola devam. Ne zamana kadar alimlere dediler devam, kabre kadar devam dedi. Onun için biz yola devam edeceğiz. Bu 10 günün içinde bütün ibadetleri yapacağız. Sonra namazdan sonra dördüncü ne yapacağız? Tekbir, tehmid, tehlil, zikir. Bunlar nedir ki? allah Teala, Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bu günlerde allah Teala'ya en sevimli ibadetlerden nedir? Ee, tehlil, tekbir, tehmid. Buları Bunları yapacağız. Bu da nedir? Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah akbar. Allahu akbar ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi Bunu devamlı diyeceğiz. Namazlardan sonra durduğumuz yerde, çalıştığımız yerde, bilgisayarda yazı yazdığımız yerde, sokakta sahabeler bunu İbni Ömer, Abu Hurayra yolda geçermişler. Hazret Ömer kendisi azim Ümer diyor. Azim Ömer fıstasta oturulmuş. Çadırında öyle dermiş ki bir minaya kalkarmış. Sokakta yerirmiş, sahabeler tekbir edermişler. Bütün Medine tekbir edermiş. Sonra beşinci, neye bakacağız, önem vereceğiz? Bu ay, ibadet 10 gün, ibadet günü olduğu için sadaka bu 10 günde çok önemlidir. Sağın verdi, solun haberi olmasın. Ver sadakayı. Sadaka vermek insanı ne yapar? Malını çok arttır. Zekat zaten sadakanın Anasıdır. Zekat nedir? Arapca'da adı zekat yani çok alma demektir. Ee, ço sadaka vereceksin. Fakir fukarayı gözleteceksin. B bir sadaka 700'e kadar çıkar. İşte bu ibadetler nedir? Ona ibadetlerdir. Bunun yanındaki ibadetler ufak tefek muallak olan buna ibadetler nedir? Kur'an okumaktır. Türü Kur'an okumak en büyük ibadettir. Çünkü o Kur'an Allah Teala'yı telaffuz etmiş. Allah'ın kelamıdır o. Onu okuyacağız. O Allah'ın kelamı bizden uzak olmayacaktır. devamlı biz ile olacağız. O bizden olacaktır. Bizim faiz kaynağımız, imanımızın güç kaynağı nedir? Kur'an-ı ee, Kur'an Kur okuyacağız, tefsir okuyacağız. Kur'an öğreteceğiz, Kur'an öğreneceğiz. Bu öngünün bunun günüdür. Bu onca ne günüdür? Tövbe istiğfar günüdür. Ağzımızda devamlı Allah, istagfirallah, istagfirallah. Baba anaya iyi getirmek günüdür. Silah-ı rahim yapmak günüdür. Salam vermek günüdür. Bugün çık sokaka kimi gördün salam ver. Kimi gördün yemek ikram et buna. İftar, iftarda insanları iftara çağırtır. Çilene gördün arası bozulmuş git salah yap. Emir bilme'ruf ve ne'ye al yap. Dilini ve Şehvetini ve fercini neden kuru? Haramdan kuru. Konşuna, konşuna ikram, e, ikram et, ihsan et. Misafirine ikram et. Allah yolunda infak et. Yoldaki aziyeti kaldır. Çoluk çocukuna iyi geçin bu günde. Yetimi araştır, bul. Hastayı ziyaret et. Bir arkadaşın bir ihtiyacı var ise onu yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salam getir. İnsanlara aziyet vermekten kaçın. İmşak ol. Çok yumuşak ol. Git baba annene iyi geçinmek değil sadece. Baba annen ölmüşse de git onun arkadaşlarını bul. Bunlara hepsine salam ver. Ne yapıyorsunuz? Kardeşler için dua et Zahri Gayb'ten. mucahitler için dua et. Bir günde İslam alemine, işgala uğruyor. Her yerde çöfereler çökmüş başlarına. fakir fukaralar var. Bak deprem oluyor. Bak açlık var, kuraklık var. Bunları hepsini yerine getirmemiz Ahdi vefa yapacağız Hı, Amanete hıyanat etmeyeceğiz Gözümüzü haramdan keseceğiz Ebdes alırken bile ne yapacağız Ebdesi bu 10 günü deneyelim Bu bütün salih amelleri işlerim Bakın bu imanın tadı kalbimizden çıkar mı O Ebdes alırken Ebdesi hakkıyla alacağız Sünnetine göre böyle isbâgül vudu' Dedikleri sonra dua yaparız Azan ikamet arasında dua müstecebtir. Elimizi kaldırırız. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman Rahimin diyeceğiz. Cuma günü, keyif surası okuyacağız. Camilere gideceğiz. Cemaatten namaz kılacağız. Sünnetleri yerine getireceğiz. Eh, halal haramımızı bileceğiz. Bütün bu meseleleri biz ne yapacağız? Hepsini canlı olarak yaşayacağız. Bunları yaşadıkça inanın, inanın Allah'a. Bu tadı aldıktan sonra inanın ki sene boyuca biz aynen tampoda devam ederiz. Neden devam ederiz? Çünkü bir şeyin tadını aldın vazgeçemezsin. Bak gidiyorsun bir lokuntada burada çiğ çüfte var yani kuru fasulye var tadını aldığında güzeldir evet güzel ise ne yapıyorsun devamlı gidiyorsun ara. Neden tadını aldın? Tamağın uyuş, uyudu, hoşuna gitti. İşte devamlı gitmek zorundasın. E fekeyfe bu iman meselesi olsa? İman meselesi çok önemli meseledir. İman meselesi o kadar önemlidir ki bu iman meselesi kalbinde yerleşti, tadını aldın. Allahu Ekber. Hiç tadı bitmez, hiç bitmez ve hiç bitmez. Onun için bu iman meselesi önemli meseledir arkadaşlar. Bu imana sımsıkı ne yapalım? Sarılalım. sıkı sarılarım. Bu imana sarınsak biz ahiretimizi kurtarırız. Onun için ahiretimizi kurtarmak için ne yapmamız lazım? Salih emel işlememiz lazım. Salih emeller ne, nedir? Salih emeller işte bu saydığımız emellerdir. Bunu işledik bu 10 günde. Zaten başlamadan sen Allah'a, e, Allah'u subhanehu ve teala dua ettik. Dua ettığımızda Allah subhanehu Teala Allah Allah subhanehu Teala her kapılar açar bizim için. Bu amellere sarılırız. Allah Teala baksa sen mücahede yapıyorsun. Cihad yapıyorsun. Bu 10 cünde Allahu akbar Allah rahmetini endir üzerine sana Aynen tampona gidersin sen evliyaullah olursun. Neyle evliyaullahlar? Evliyaullah olmuşlar. Salih emellerden. E sen de hadi fırsantır arkadaş. Fırsantır ey kardeş. Bu yol senin yolundur. Bu atalarımızın, dedelerimizin yoludur. Biz yabancısı değiliz. Sadece şeytan bizi bu yoldan çıkartmış. Bizi ne kadar akıntı tersimize gidersen, bizim fıtratımız selim olduğu için bu yol bizim yoldur. Bu yolda gitmemiz lazım. Bu sünneti ihya etmemiz lazım. Bu din bizim dinimizdir. Fıtratımızda var. Allah Teala bizi sevmeseydi, Müslüman ülkesinde, Müslüman ana babadan dünyaya getirir miydi? Ya sen sen sen, sen gözünün önüne koy. Afrika'nın bir köşesinde doğmuşsun. yani Avrupa'nın bir Hristiyanı, ya yani Yahudi'nin bir köşesinde Yahudi ana babalı olmuşsun. Ne yapardın o zaman? Hangi dünya seni taşıyabilir. Hangi gök seni gizleyebilir Allah-u Sen şükret muvahidsin. İşte bu gün senin günündür ay kardeş. Bugün ne günüdür? İbadet günüdür. Hadi başlayalım. inanç bir tadını alın. Bir sefer yapın. Avam diyor ki bunu yap sonra tövbe et. Ya bir yap. Bak daha nasıl Allah'tan dua edersin. Devamlı bu tampozlarına gidersin. Allah hepimize bu on günde salih amelleri nesib ve müyesser eylesin. Bizi Resulullah'ın izinde ve ashabının ve dört imamın izinde gidenlerden eylesin. Biz bütün Müslümanlara hayır istedikçe Allah yeri bizim için de bizim başımıza getirir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.